Sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim, Konya'dan Zübeyde Duman Ramazan ayında oruç tutamadığım için 300 TL kız kardeşime veriyorum. Çok ihtiyacı olduğundan Ramazan gelmeden bu parayı şimdiden versem olur mu? Evet. Ramazan ayı gelmeden onu vermek e, caiz değildir. Doğru değildir. Çünkü önce Orucu tutamamış olması gerekir. Ramazan ayının üzerinden geçmiş olması gerekir ki onu verebilsin. Ondan önce onu veremez. Yalnız eğer kardeşinin ihtiyacı varsa onu versin. Allah bir daha ikram eder. İnşallah bir daha verme imkanı da olur. Ama o orucun yerine geçmez. Orucun mutlaka Ramazan ayının üzerinden geçmesi gerekir ki onu ödemiş olsun, onu ödeyebilsin. Yani daha vakit gelmeden onu ödeyemez. Bunun için şöyle yapabilir, eğer imkanı yoksa bunu borç olarak ona vermiş olur. Vakti zamanı gelince, günü gelince o borcu ona sayar. Öyle yapabilir. Önce borç vermiş olur, sonra vakti gelince onu ona sayar. Efendim bir izleyicimiz evvela isminizin sahiplerine bu aciz, günahkar, deli, can kurban olsun canım. Sizden bir isteğim var. Bana bir bir kırmızı, bir yeşil yüzük isterim. Sevgi ve saygıyı de niyaz ederim. Allah razı olsun. Olur inşallah. Yalnız e, kardeşimizin adresini de vermesi gerekir. E, arayıp adresini bıraksın. Arkadaşlar inşallah gerekeni yaparlar. Evet bir izleyicimiz, kafam görüntü vesvesesine girdi. Üç yıl çok acı çektim. Beynim görüntü görünce kasıyordu kendisini. Çünkü namazı, örtü takmayı bir yana nefes dahi alamıyordum. Gözümün önünde sürekli görüntüye takılmıştı kafam. Aklım bile başımda değildi. Ölmeyi istiyordum. Hiçbir doktor da derman olmadı. Uyku uyuyamıyordum. Benim bu haldeyken girdiğim tuzaklar, hatalar... Allah tarafından bağışlanır mı? Evet. Allah'ın affetmediği günah yoktur. Yanlış yoktur. Onun için Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Allah bütün günahları affeder. Şirk hariç dedi. Elbette ki şirke düştüğümüzde de, tövbe ettiğimizde, Allah'a döndüğümüzde, onu da affeder. Tövbe edilmeden, Allah'ın huzuruna gidersek O'nun hesabı vardır. Tövbe ettiğimizde günahımız ne olursa olsun Allah onu affeder, mahfiret eder, siler, olmamış gibi muamele eder. Allah'a iman bunu gerektirir. Çünkü Allah gafurdur, gıfardır, tevabdır, afudur. Affeder, mahfiret eder, tövbeleri kabul eder. Günahları tekrar tekrar işlemiş olsak bile affeder, mahfiret eder her türlü günahı affeder, mağfiret eder. Bize düşen Rabbimize dönmektir, tövbe etmektir, istiğfar etmektir. Sonra Allah yoluna girip yürümektir. Bunu böyle yaparsak, yani bu tövbeden sonra güzel şeyler yapmaya çalışır, salih amel işlemeye çalışırsak ne olur? Allah günahlarımızı sevaba çevirir. Kulun gücü olsun diye, o manevi gücü olsun ki Allah yolunda yürüsün, salih amel işleyebilsin diye. Evet, tövbe etmek lazım, istiğfar etmek lazım. Rabbim beni affetti deyip, bizim de kendimizi affetmemiz lazım. Evet. Efendim Rafet Danışmaz, Allah Celle Celaluhu selamı sizin ve tüm kardeşlerimizin üzerine olsun inşallah. Amin. Allah Celle Celaluhu efendimizden ve tüm kardeşlerimizden razı olsun inşallah. Amin. Sorum, ezan okunurken selam vermek caiz midir? Evet, ezan okunurken selam verilir verilmesi de gerekir. Buna beraber selam zaten alınır almak farz olduğu için. E, herhangi bir sorun olmaz. E, selam verilebilir, verilmesi gerekir. Evet. Efendim Kıbrıs'tan Hüseyin Gürçınar hayırlı yayınlar. Mürşidime selam ve saygılar. Aleykümselam. Ben 8 aydır mürşidime tabi oldum. Her gün derslerini dinliyorum, ibadetlerimi geliştiriyorum. Bir ateistken şimdi Allah'a her gün daha nasıl yakın olabilirim diye uğraşan birisi haline geldim. Şükür kavuşturana, alan selamı, rahmeti her daim üzerinize olsun. Kıbrıs'tan mürşidimize ve Muhammed kardeşimize iyi yayınlar tekrardan. Teşekkürler. Allah razı olsun. Kıbrıs'a, Kıbrıs'taki kardeşlerimize de selam olsun. Allah korundan yanadır. Kulü kazansın diye ona muamelede bulunur. Kulun bunu mutlaka görüp bunu fark etmesi gerekir. Eğer Allah bizden yanaysa bizim endişe etmemize gerek yoktur. Şeytandan, nefisten, başka şeylerden korkmamıza da gerek yoktur. Çünkü Rabbimiz bizden yanadır. Kazanalım diye bize muamelede bulunur. Kazanalım diye bize yardım eder. Mutlaka her bir kul üzerinde Allah'ın bir güzelliği tecelli etmiştir. Öndedir. Allah o kulun üzerindeki kendi ismini sever. O isimle o kulü sever. Dolayısıyla muameleyi de et, rahmetiyle, muhabbetiyle yapar. Kul yeter ki bunu anlamaya çalışsın. Hakikati aramaya çalışsın. Rabbim evet. Rabbi mutlaka ona yolu gösterir, gerekeni yapar. Buna beraber bunun bir şükrü de vardır, bir hamdi de vardır. Ee, i̇nşallah kardeşimiz öyle yapar, öyle e, yolunu kaybetmiş, yolunu bulamayan kardeşlerimize yardım eder, yardımcı olmaya çalışır, önde yürümeye çalışır inşallah. İnşallah Allah onu... E, Ümmeti Muhammed'e, kardeşlerimize önder yapar, imam yapar, hidayetçi yapar inşallah. Bunu böyle istediğimizde, çabamızı, gayretimizi sarf ettiğimizde göreceğiz ki Allah bunu ikram eder. O peygamberin nimeti ikram eder. Bütün dünya bir kula ait olsa, onu hem hepsini infak etse Allah yolunda ama başka biri de eğer birinin hidayetine vesile olursa, cennete gitmesine vesile olursa, doğru yolu bulmasına vesile olursa, Rabbine dönmesine vesile olursa, o bütün dünyayı veren, onun kazandığını kazanamaz. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. Çünkü o, peygamberi bir nimet kazanmıştır. Peygamberlerin kazandığını kazanmıştır. Ötekini herkes kazanabilir, verdiği kadarıyla. Ama hidayete vesile olan, cennete vesile olan, imana vesile olan peygamberi bir nimet kazanmıştır. İnşallah Allah kardeşimizi, kardeşlerimizi bu peygamberi nimeti kazanmaya vesile eder. Ümmeti Muhammed'e de imam eder, önder eder inşallah. Efendim Saadet isimli bir izleyicimiz. Sayın hocam şu an sizi büyük bir sevgiyle izliyorum. Dinledikçe kendimi Allah'a daha da yakın hissediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Allah razı olsun. Mesele birbirimize Rabbimizi hatırlatmaktır. Mesele, beraber, Allah ile beraber olmaktır. Bütün insanların, insanlığın, ümmet Muhammed'in derdinin bu olması gerekir. Ne buyurmuştu Hazreti Ali Efendimiz? Gerçek dost, sen Allah'ı zikrettikçe sana yardım eden, sen Allah'ı unutunca sana hatırlatandır. Düşman da bunun tersidir. Eğer biri sana Allah'ı unutturuyorsa, sen Allah'ı zikredince unutturmaya çalışıyorsa, seni unutunca, unutasın diye yardım ediyorsa, bu durumda o da gerçek düşman olmuş olur. Bize de düşen, Allah'ı hatırlatan dostlar olmaktır. Evet, birbirimize Allah'ı hatırlatan dostlar olmaktır. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam, velilerle ilgili ayetler inince, Allah'ın velilerine korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Sahabe soruyor, Ya Resulallah, veliler nasıl tanınır? Allah dostları nasıl tanınır? Buyurdu ki, onları gördüğünüzde Allah'ı hatırlarsınız. Veliler görülünce nasıl Allah hatırlanıyor? Bu sadece böyle manevi bir hatırlama değildir. O kul, Rabbini sevdiği için, Rabbinin hesabını yaptığı için, ne olursa olsun, kim ne söylerse söylesin, ne iş yaparsa yapsın, ya da ne iş yapılırsa yapılsın, orada Allah'ın hesabını yapıyor. Ne diyor? Evet, Allah böyle emretmiş, Allah bunu böyle seviyor, evet Allah bunu böyle sevmiyor, deyip hayatını yaşadığı için, onu görenler, onunla beraber olanlar, onu tanıyanlar, bir şey yaptığında, karşıdakinin, o velinin ne söyleyeceğini biliyor, ne der? Şimdi biz bunu böyle yaptığımızda ya Allah bunu sever ya Allah bunu sevmez diye bir şey söyler. Dolayısıyla ne oldu? Ona Allah'ı hatırlattı. Allah'ın emrini, Allah'ın hükmünü, Allah'ın sevgisini hatırlatmış oldu. Müminler böyledir, böyle olmalıydır. İnşallah hep beraber böyle olmaya çalışacağız. Allah razı olsun. Efendim bir izleyicimiz selamün aleyküm. Aleyküm Cemalullah nasıl müşahede edilir sorusuna insan önce kendi kendini müşahede etmesi gerekir dediniz. Evet. Bu nasıl bir müşahededir? Bunu nasıl anlarız? Teşekkür ederim. Evet. İnsanın önce kendini tanıması gerekir. Kendini müşahede etmesi gerekir. Kendini müşahede etmek derken. Allah'ın kendisine nefrettiği ruhu müşahede etmesi gerekir ki gerçek manada bir müşahade olmuş olsun. Çünkü Allah'ın cemalini müşahede etmeye güç yetirebilecek olan bir tek Allah'ın kuruna nefrettiği ruhtur. Nasıl ki dünyaya gelmeden önce Allah bütün Adem'in zürriyetini belinden alıp ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabında bütün ruhlar Buna beraber varlıklarıyla beraber ne dediler? Kalu Bela شَهِيْتْنَا Evet ya Rabbi, Sen bizim Rabbimizsin, biz buna şahidiz. Biz bunu görerek şahitlik yapıyoruz. Rabbimizi görerek, Senin bizim Rabbimiz olduğuna şahitlik yapıyoruz dediler. Eğer bir kul kendi ile arasındaki perdeleri kaldırırsa, nefis perdesini kaldırırsa, varlık perdesini kaldırırsa, bu durumda <gülüyor> evet, ondaki ruh onda tecelli eder. Yani Allah'ın kendisine nefettiği ruhu bütün şiddetiyle tadar. Tadınca nasıl bir hal alıyor? <gülüyor> bütünüyle Allah'a aşık olduğunu görür. Bütünüyle Rabbini özlediğini, sahibini özlediğini, ona aşık olduğunu bütün şiddetiyle tadar. İşte Allah'ın cemalini müşahede edecek olan o Allah'a aşık olan o ruhtur. Allah'ın cemalini, müşahadenin karşılığı hakkı yani aşktır. Aşıklıktır hem de bütünüyle bir aşk. Bu durumda o kul bütünüyle aşk olmuştur. Bütünüyle Allah'ın nuru olmuştur. Zahiri olarak bakıldığında herkes gibi bir beşer gibi görünüyor ama manevi itibarla o bütünüyle Allah'ın nefreti ruh olmuş, bütünüyle aşk olmuştur. Allah'ın nuru bununla beraber bütünüyle aşk olmuştur. Onun için Allah'ı sever, Allah için sever, onun üzerinden görünen Allah'ın güzelliği olmuş olur. Çünkü Allah, o kendinden nefret o ruh, Allah'ın güzelliğini, esmasını taşıyor. Onun için o Allah'ın isimleri bütünüyle üzerinde tecelli etmiştir. Allah bunu vermiş ona. Ama o daha önce bunu perdelemişti. Evet, günahla, şirkle, yanlış bir bilgiyle, yanlış düşünceyle, şeytanın verdiği vesveseyle onu perdelemişti. Zaten mürşidi kamile bunun için tabi oluyorsun. Kendini bulmak için, kendini bilmek için, kendini tanımak için. Kendini bilince, bulunca, tanıyınca ne olur? Resulullah Efendimiz Ali Talat'ın buyurduğu gibi "Men arefe nefsahu fekad arefe Rabbahu." Kim nefsini kendini kendi hakikatini tanırsa Rabbini tanır. O zaman Allah ona ne yapar? O perdeyi aralar, cemalini müşahede ettirir ki Resulullah Efendimiz buyurdu, Allah kendini sevdiklerine tanıtır. O Allah'ı sevince Allah'ın sevgisine layık olmuş olur. Allah da onu sever. Evet, kendini bu sefer o sevdiğine tanıtır. Nasıl? Cemalini müşahede ettirerek. Efendim bir izleyicimiz Selamun Aleyküm Allah'ın selamı üzerinize olsun Sohbetlerinizi sürekli dinliyorum Anlamak öğrenmek istiyorum Ama bazen anlattığınız şeyleri Tam anlayamıyorum Bir sohbetinizde Vuslat yolculuğunda peygamberler Tecelli eder dediniz Bir yolcuya birçok Peygamber mi tecelli ediyor ve Bunu nasıl anlamamız lazım Allah razı olsun teşekkür ederim sizi evet. çok seviyorum Allah razı olsun. Bazı şeyleri böyle tekrar tekrar anlatmak zorunda kalıyoruz. Çünkü bu bir gönül yolculuğu. Yolun başındakiyle, yolun sonundaki aynı değildir, bir değildir. Anlamaları da bir değildir. Bazen yolun sonundakine bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Yolun ortasındakine bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Elbette ki yolun başındaki bunu anlamakta zorlanıyor. Ama biraz yolculuk yapınca bunu anlar. Manevi olarak bunu anlar. Onun için biz de sürekli böyle söylediklerimizi biraz da izah etmeye çalışıyoruz. Tekrar gibi görünüyor ama bir de yorun başındakiler vardır. Sürekli yola girenler vardır. Onların da bunu öğrenmesi gerekir. Her bir insan bir peygamberin fıtratında yaratılmıştır. Her bir insanın fıtratı bir peygambere benziyor. Manevi olarak o, o peygamberin e, fıtrat kardeşidir. Kardeş, manevi olarak yolculuğu yapıp kemale ererken ona benziyor. Yani biri o peygamberi tanırsa, tanıyorsa, manevi açılan ne der? Bu faran peygambere benziyor. Örneğin mesela, sayısını Allah'ın bildiği kadar peygamber gelmiştir. 125 bin dense de. Mesela bakıyorsun Hazreti Musa'ya benziyor. Fıtratı ona benziyor. Yolculuğu yaparken de yol boyunca aslında e, manevi olarak büyürken o peygambere benzemeye devam ediyor. Bir başkası bakıyorsun bu sefer başka bir peygambere mesela Hazreti İbrahim'e benziyor. Fıtratı ona benziyor. Biri çabuk kızan Hazreti Musa gibi öteki halim biri. Böyle evvah biri, ak ah çeken biri içi, bağrı, yanık biri. Yanan biri. İki birbirinden farklıdır. fırsat farklı vardır. Bu e, her bir kul için böyledir. Yani o manevi yolculuğu yaptığında evet o peygambere benzemeye devam eder. E, kemalat'ı da o peygamberin e, tabiri ise ayağının altına kadar gelmektir. Bu yolculuğu böyle yapıyor. Bir de Resulullah Efendimiz'e benzemek vardır. Evet, Bütün peygamberleri üzerinde taşır. Bütün peygamberler onun peygamberliğiyle peygamberlik yapmıştır. Bütün veliler onun velayetiyle velidir, vel velayeti yapıyor. Bütün müşid kambiler aynı şekilde onun peygamberliğiyle, nübüvvetiyle o risaleti yapıyor. Eğer ona benziyorsa, onun yolunda ilerliyorsa, yürüyünce, yürürken, Diğer peygamberleri kendi üzerinde görmeye başlar. Kendi içinde yaşamaya başlar tabiri caizse. Onun harini üzerinde görmeye başlar. Her bir seferinde farklı farklı. Bunun sebebi onun Resulullah Efendimiz'e benzemesinden, fatratından dolayıdır. Fatratı ona benziyor çünkü. Onun için bütün güzellikler onun üzerinde tecelli etmiş. Allah onun için sen azim bir ahlak üzeresin dedi. Ama hiçbir peygambere, Resulullah Efendimiz'in dışında, hiçbir peygambere bu kelimeyi kullanmadı. Sen azim bir ahlak üzeresin demedi. Evet, azim ahlak, Allah'ın güzelliğini azamet üzerine, kend, üzerinde kendine taşımaktır. Üzerinde göstermektir. Evet, o azim ahlak üzeredir. Diğerlerinin de ahlaki azim olsa da, bir isimde, iki isimde, beş isimde azimdir. Ama Resulullah Efendimiz'in üzerinde bütün isimler azim olarak görünür. Evet, birinin fıtratı da ona benzerse bu durumda ilerlerken diğer peygamberleri de üzerinde görmüş olur. Hallerini üzerinde görmüş olur. İnşallah anlaşılmıştır. Evet. Efendim bir izleyicimiz. Selamun Aleyküm Hocam. <gülüyor> Sizi bulduran Rabbime hamd ediyorum. Hocam size sorum. Bir mürşidi kamil vefat ettikten sonra ruhu müritleriyle beraber olur mu? Her bir mürşid-i için bu geçerlidir. Vefat ettiğinde işi bitmiştir. Vazifesini tamamlamıştır. Kulluğunu yapmıştır. Vazifesini tamamlamıştır. Hayatta olanlar birbirinden sorumludur. Hayatta olanlar birbirine yardım etmelidir. Destek olmalıdır. Eğer vefat etmişse evet, artık işi dünyaya Ait değil, ahirete aittir. Artık o Allah'ın huzurundadır. Allah ile beraberdir. O dünyaya dönüp bakamaz bile. Dünyaya bakıp tenezzül etmez. Bakmaya tenezzül etmez. E, ama hayatta olanlar ne yapar? İşi yapmaya devam eder. E, mutlaka o müşrid-i yerine bir başkası gelmiştir. Bir başkası o vazifeyi almıştır. O kendi vazifesini yapar. Bununla beraber diyelim ki, birinin gönlü, vefat eden mürşidinde ise veya vefat etmiş herhangi bir mürşidde gönül itibariyle onu seviyor, onunla beraberse hayattaki mürşid Kamil ona yardım eder. Ama o, suret itibariyle mesela onun yardım ettiğini zanneder ve onu öyle görür. Oysa işte yardım eden o değildir, hayattakidir. Allah hayattakilerle yardım eder. Evet. Onun için ahirete gitmişse onun işi tamamdır. İşi tamamlanmıştır. Eğer yardım etmesi gerekirse kendisini temsil edenlere yardım eder. Yardımı onlarla yapar. Eğer gerekiyorsa. Evet. Efendim izleyicimiz ben şunları duyuyorum. Çevremde, çevremde bir işin olmasında mürşidim yaptı denmesi ne kadar doğrudur hocam? Himmet etmekle bir bağlantısı var mıdır bunun? Evet. Himmet etmek demek, yardım etmek demektir. Müslim yaptı demek yanlıştır. Evet. Yardım etti demesi doğrudur. Nasıl yardım ediyor? Hem zahiri olarak yardım eder, hem manevi olarak yardım eder. İşi yaparken nöri gösterir. Şunu şöyle yapman gerekir, bunu böyle yapman gerekir. Şunu şöyle düşünüp, bunu böyle düşünmen gerekir. Böyle de düşünmemen gerekir deyip, ona işi nasıl yapması gerektiğini öğretmiştir manevi olarak da eğer bir gönüllü bağı varsa manevi olarak da bu sefer ne yapar ona yardım eder ona destek olur. Ona dua etmiş olur. Evet. O yaptı demek doğru değildir. Yardım etti, himmet etti demek doğru olur. Efendim bir izleyicimiz selamun aleyküm. Aleykümselam. Nefis mertebeleri hakkında bizlere bilgi verir verir misiniz? Bunların renkleri de varmış. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bunların renklerini bilmek doğru değildir sanki. Doğru değilmiş gibi görünüyor. İnsan öyle zannediyor sanki. Ee, bazen mesela bu manevi yolculuk, nefis e, tezkesi, terbiyesi yolunda bazen kul yukarı çıkar. Bakıyorsun ki Allah'tan razı olmuş bir hal almıştır. Bu durumda onun rengini görecek. Bazen bakıyorsun en aşağı ilmiş emarededir. Bu durumda o rengi görecek, görür emar demesi de yanlıştır. Raz edeyim, mercedeyim demesi de yanlıştır çünkü. Çünkü inip çıkmıştır. Bu nefsin makamının ondan makam olabilmesi için onun orada sürekli durması gerekir. Hal gelip geçicidir. Hal sürekli olunca o makam olur. Mesela en alttaki nefsin rengi mavi renktir. En üstteki nefsin rengi beyaz veya siyahtır. İkisi de olabilir. beyaz da olsa olur, simsiyah olsa yine olur. Ama bir de aradaki renkler vardır. Yani e, seyir bu iki renk arasında e, gidip gelir. Şöyle anlamak gerekiyor. Nefis bir tanedir. Onun aldığı farklı haller vardır. Eğer bir hal onda sürekli ise onda makam olmuştur. Yani biri, Allah ile, Allah'ın zikriyle mutmain olmuşsa, şeref olarak Rabbim bana yeter, Allah'ın bana Rab oluşu yeter dediyse, o mutmain'dir. Allah ile mutmain olmuş. Nimet olarak, benim Allah'a kul oluşum yeter. Allah'a kul oluyorum ya, abdoluyorum ya, ibadet yapıyorum ya, Rabbimin rızasında koşuyorum ya, bu bana nimet olarak yeter diyorsa, o Allah ile mutmain olmuştur itminan mertebesindedir. O e, nefsin mertebelerini böyle anlamak gerekiyor. Bütünüyle Allah'tan razidir. Allah kendisine nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun razıdır. Bu da razıya makamidir. O Allah'tan razı olunca Allah da ondan razı olur. Ama bir de böyle arada gidip gelmek vardır. Bir hata işliyor, bir yanlış yapıyor, bir günaha düşüyor, tövbe ediyor. Düşüyor, kalkıyor. Tövbe ediyor, bir daha düşüyor. Bir daha tövbe ediyor. Bu da levameh halidir. Kendini levme ediyor sürekli. Yanlış yaptım, yanlış yapmamam gerekir. Ne olursa olsun, bunun sürekli Rabbine koşması, firar etmesi gerekir. Evet, Rabbine koştukça, firar ettikçe kendi nefsinden uzaklaşır, kendi hakikatine yaklaşır. Allah'ın kendisine nefrettiği hakikate yaklaşır. Kendi kendine yaklaşır. Ne zaman kendini bildi, kendini buldu, işte hakikate erdi. O zaman o Rabbinden razidir Rabbi de ondan razıdır. O bütünüyle evet, Rabbine abd olmuş, aşık olmuş, o bütünüyle aşk olmuştur artık. Evet, bu yolculuğu böyle anlamak gerekir. Böyle e, nefsin mertebelerini ya da e, renklerini bilmek gerekmiyor. İki bölümden ibaret anlamak gerekiyor. İtminan'dan önce, itminandan sonra. İtminan'dan önce tehlikededir. Yanlış yapıyor, düşüyor, kalkıyor, şeytanın verdiği veseceye kapılıyor. E, şeytan bu arada vesezeler, şüpheler veriyor, onunla uğraştırıyor. Ama itminandan sonra velayet makamidir. Velidir o artık. Allah ile mutmain olunca, kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Allah'ı zikretmekle mutmain olduysa, secde etmekle mutmain olduysa, Rabbim Allah'tır deyip mutmain olduysa, Allah'ın vahyini dinleyince mutmain olduysa, Allah için güzellik yapınca, bir şeyler yapınca, kalbi mutmain olduysa, evet bu, İtiban mertebesindeki velidir bu. Ondan sonrası zaten raziye makamidir, evet Allah'tan razı olma makamı, Allah'ın kurundan razı olduğu makam, merziye makamı. Ondan sonrası evet kamil safi mertebesidir ki artık o saf Allah'ın kendisine nefrettiği ruh olmuştur. O artık kamil insan, Hazreti insan olmuştur. Bu yolculuk nefes alıp verdikçe devam eder, etmelidir. Son nefese kadar bu devam eder. Kemalat devam eder. Manevi olarak büyümek devam eder. Allah'a yakınlık devam eder. Ondan sonra Allah ona perdeyi aralayıp sırlar ihsan eder, ikram eder. Nimetler ikram eder. Evet. Efendim Sevim Dincel, bunu hocama yazdım. Güneş gibi doğdun ahir zamana, hakikat nurunu yaydın cihana, münkir dahi gördü geldi imana, mahbubi rahmanın armağınısın bizlere. Amin. Allah razı olsun. gönündeki güzelliği söylüyor. İnşallah birbirimize böyle muhabbet olacağız. Birbirimize aşk olacağız. Hayrı olacağız. Bu güzelliği Ümmeti Muhammed'e böyle taşıyacağız inşallah. Allah kardeşimizde razı, razı olsun. Efendim biz izleyenimiz, Efendim sizi çok seviyoruz. Allah razı olsun. Sadrın göğsün şer olması ne demektir? Evet. Göğsün Sadrın şerh olması. Allah'a ait kerime de buyuruyor ki Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı kimse. Rabbi katında bir nur üzere olmaz mı? Bir bunun e, başlangıcı vardır, bir de sonu vardır. Başlangıç itibariyle gönül, sadr, göğüs nasıl şerh olur, nasıl açılır? Allah'a iman etmeye başladığında açılmaya başlar, şerh olmaya başlar yani. Şerh olmaya başlayınca Allah'ın vahyini evet, almaya başlar. Yani Rabbinin ayetlerini dinlemeye başlar, anlamaya başlar. Geregeni yapmaya çalışırken aşkla, muhabbetle yapar onu. İbadetlerini aşkla, muhabbetle yapmaya başlar. Yoksa böyle göğe çıkıyormuş gibi zorlanır. Allah öyle buyurdu ayet kelime de Göğüs açılmıyorsa bu bizim elimizdeki bir şeydir. Çabamızla, gayretimizle evet, onu kazanıyoruz. Rabbimizin huzurunda durmaya çalışıyoruz. Rabbimizi ciddiye almaya çalışıyoruz. Rabbimize secde edip, tövbe edip istiğfar etmeye çalışıyoruz. Açılmış. Çünkü açıldı ki bunları içeriye alıyor. O aşkı, o muhabbeti, o güzelliği, o ayetlerin manasını içeriye almaya başlıyor. Bunun devamı var. Bu böyle devam ederken bir e, o şer devam ediyor yalnız şerhen bir sınırı var o sınırda geldiğinde gerçek manadaki inşirah o zaman olur Allah göklerini açar bunun içinde mutlaka manevi yolculuk gerekiyor yani bir müşüdi kamille beraber o yolculuğu yapması gerekir öyle bir e, an gelir ki o bütünüyle artık bütün çabasını, gayretini sarf etmiştir. Allah da o mürşidiyle beraber o muhabbeti oraya ihsan etmiş, ikram etmiştir onun üzerinden, onun gönlünden. Sonra o göğüs açılır. Göğüsü gerçekten açılır bu sefer. Yani bu sadece bir fikir, bir düşünce ya da manevi bir anlamayla değil zahiri olarak göğüsü açılır. Göğüsün sadırın şerhi o zaman gerçekleşmiş olur. Göğüste bir pencere açar. Çok şiddetli bir andro onu çok şiddetiyle göksünün böyle toz duman olduğunu bütün şiddetiyle hisseder ve yaşar o anı. Allah göksüne tecelli eder. Tecelliyi o anda nasıl müşahede ettiğini bile anlayamaz. Çünkü o tecelliyle beraber, o tecelliyle beraber görüyor. Tecelli eden de görüyor çünkü o anda. İşte aslında o kulüyle ruh arasındaki pencere, perde o anda tamamen kalkmıştır. Kendisiyle ruhu arasındaki o perde kalktığında kendi kendisi olur artık. Kendi kendisi olmaya başlar. Önce onu bir, bütün şiddetiyle bir açar onu, sonra onu bir daha kapatır. Bu yolculuk devam ediyor çünkü ona dayanamaz, ona güç yetiremez. Sonra onu bir daha kapatır. Sonra o yolculuk devam eder. Evet artık e, aracağını Allah'tan alıyor çünkü. E, Allah oradan artık ona ikramda bulunuyor. Ruh artık Rabbi ile muhataptır. Oradan alıyor. Bu Göksu'nun şerh olmasının başlangıcıydı. Elbette ki bunun devamını artık kendisi yaşıyor. Zaten devamı anlatılmıyor, anlatılmaz. Artık okul birebir Rabbi ile muhataptır. Kendisiyle muhatap olduğu için Allah'ın kendisine nefret yürü artık dışarı tecelli etmiştir. Dolayısıyla artık o oldukça evet, Rabbi ile de muhatap olmuş olur. Efendim, sizinle Rabbimize yöneldik, hayat bulduk, çok teşekkür ederim. Efendim, peygamberi nimet nasıl kazanır? Peygamberi nimet. Peygamberi nimet. Peygamberin kazandığı nimette neyse, onu kazanmakla mümkündür. Peygamberi nimet, Allah'ın vahyini alıp ona iman etmek, o İmanı üzerinde ahlaka dönüştürmek, amele dönüştürmek, sonra bu nimeti insanlara taşımak. Allah peygamberlerle insani ölüyü diriltir. Ölü olan insani diriltir manevi olarak. Küfürdedir, şirktedir, nifaktadır, ölüdür. Rabbi ile beraber olmadığı için ölüdür. Allah ile beraber olmayınca insan ölüdür. Peygamber ne yapıyor? Allah'ın vahyiyle beraber Allah'ın vahyini taşırken ne yapıyor? O vahyiyle onu diriltiyor. Allah ayeti kerimede Allah ve Resulü. Allah'ın Resulü Allah'ın vahyiyle sizi dirilmeye davet ettiğinde onun davetine icabet edin hemen. Bu durumda peygamber Allah'ın vahyiyle diriltiyor insanı. Evet ölü insanla diri insan arasındaki fark nedir? Biri Rabbini biliyor, Rabbini seviyor, Rabbine iman etmiş, Rabbine kul olmuş, kul olmaya çalışıyor. Rabbinin rızası peşinde koşuyor. Rabbini bulmak için çaba gayret sarf ediyor. Öteki ölü, ölü dünyanın peşinden koşuyor. Nefsinin arzuları, istekleri peşinde koşuyor. O da ölüdür. Peygamberi nimeti kazanabilmek için önce bizim o nimeti kendimizin kazanması gere kazanmamız gerekir. Onu kazanıp kazandırmamız gerekir. Evet. Dolayısıyla peygamberin nimeti kazanmak önce Allah'ın vahyiyle dirilmektir. Peygamberiyle dirilip Allah ile dirilmektir, diri olmaktır. Allah'ın nefeti ruhla dirilip diri olmaktır. Sonra sonra Allah'ın vahyini evet Allah'ın kullarına taşıyıp gönlündeki o muhabbeti taşıyıp insanları evet ölüyken diriltmektir. Efendim bir izleyenimiz, efendim günümüzde yaşadığımız insanlık sorunları dünya cehennemimidir. midir? İnsanlık bundan nasıl kurtulur? Evet. Cennet de cehennem de insanın içindedir. İçinde cehennem ateşini taşıyanlar bu ateşi bir de dışarı verirler. Dışarı aksettirir, etrafını yakarlar. Cennet de insanın içindedir. Evet. Evet. Gönlü, cennet olanlarda etrafına ne yapar? Bu cenneti taşır, aks ettirir. Cennete dönmüş bir gönülden sadece göreceğimiz şey nedir? Rahmettir, muhabbettir, ikramdır, hayırdır, güzelliktir, nimettir. Cehenneme dönmüş bir gönülde aynı şekilde etrafına neyi verir? Evet, etrafına kin'i verir, nefreti verir, hasedi verir, düşmanlığı verir. kavgayı verir. Bununla beraber ortaya ne çıkar? Savaş çıkar. Cehennem gibi bir ortam çıkar. Ama gönlü cennet olmuş bir topluluk insan olsa, orası da cennete döner. Herkes birbirine ikramda bulunur. Hatta öyle ki kardeşini kendi nefsine tercih eder. Allah mümini böyle anlatmıştı. Evet. İçinde bulunduğumuz cehennem, insanlığın, gönlünün Cehenneme dönüşmüş halidir. Onun için söylüyoruz. Asıl sorunumuz iman sorunudur. Allah'ı bilmeme, tanımama sorunudur. Marifetullah'ın olmama sorunudur. İmanın olmama sorunudur. Kendimizi bilip tanımama sorunudur. Dünyayı bir imtihan yeri, kazanma yeri olarak görmeme sorunudur. Yoksa sorunumuz e, cehaletten kaynaklanmıyor. Herkes her şeyi biliyor. Herkes her bilgiye en güzel şekilde, en kolay şekilde uğraşabilecek bir zamanda yaşıyoruz. Bununla beraber e, eksik bir şeyler vardır. Bilgi eksikliği değildir. Ne eksikliğidir? Amel eksikliği de değildir. Müminlere, Müslümanlara bakıyorsun hemen hepsi az çok ibadetini de yapmaya çalışıyor. İbadet eksikliği değildir. Ama iman olmayınca ne bilginin, ne ilmin, ne ibadetin bir manası kalmaz. Bir değeri yoktur onun. İman yoksa. Amelimiz, kıymetini, değerini imandan alır. İman ne kadar kamilse, amel o kadar kıymetli, o kadar değerlidir Allah katında. Evet, sorunumuz iman sorunudur. Allah'ı bilememe, tanımama sorunudur. Onun için yapmamız gereken şey Rabbimizi el esmaul Husnasından bilmek, tanımak. Bununla beraber iman etmek. Bilmek yetmez. Tanımak yetmiyor. Buna iman etmemiz gerekir. Eğer el esmaul Husna bizde imana dönüşürse, ahlaka dönüşür. O isimler, o güzellikler üzerimizde tecelli eder. Tecelli edince ne olur? Allah'a yakın oluruz. Allah'a dost oluruz. Bununla beraber Hazreti İnsan, Kamil İnsan, Allah'a abd oluruz, aşık olmuş oluruz. Allah'ı sever, Allah için sever, Allah için her türlü fedakarlıkı yapar, her türlü ikramı yapabilecek vasıfta olmuş oluruz. İnsana da, insanlığa da, etrafımıza da rahmet oluruz, hayır oluruz, güzellik oluruz. Sorun bu sorun, bu sorun ana soru. Bununla beraber Allah'ın üzerimizde bir muradi vardır. Allah'ın üzerimizde bir hakkı vardır. Nedir o hak? Ona iman etmek. Yani onu sevmek. Ona aşık olmak. Ona hamd etmek. Onu tesbih etmek. Eğer Allah'ın hakkını ödeyemediysek, yerine getiremediysek bu durumda, en büyük zulmü kendimize yapmış oluruz. Dolayısıyla kendimize yaptığımız zulüm bir de dışarıya aksediyor. İnsanlara, birbirimize zulmederiz, zulmetmiş oluruz. Ortalığı cehenneme döndürmüş oluruz. Ama Allah'ın hakkını yerine getirmeye çalışırsak, sevilmek, aşık olmak, olunmak Allah'ın hakkıdır dersek, abdolunmaya Allah layıktır dersek, hamd edilmeye Allah layıktır dersek, tesbih edilmeye, tekbir edilmeye Allah layıktır dersek bu durumda Allah'ın hakkını teslim etmeye çalışmayı çalışmış oluruz ki o zaman gerçek manada insan oluruz, hazreti insan oluruz. Gönlümüz cennete döner. Cehennemden de kurtulmuş oluruz. Efendim bir izlenimiz. Efendim Allah'a abd, kul olmanın ispatını nasıl gerçekleştirebilirim? Sizi çok seviyorum. Diğer TV'yi severek izliyoruz. Çok istifade ediyoruz. Emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ederim. Evet. Allah'a abd olmak Allah'ı sevmektir. Evet. Abd kelimesi gönlünü kaptırıp peşinden sürüklenen demektir. Kul gönlünü neye kaptırıp neyin peşinden sürükleniyorsa onun abdidir. Diyelim ki biri bir mevkiye gönlünü kaptırmış, peşinden sürükleniyor. Sürüklenmek nasıl sürükleniyor? Gönlü onu çekiyor yani. Gönül onun peşinden sevdiği için koşuyor, koşturuyor, onu kazarmak için. Bu durumda onun abdi olmuş olur. Eğer gönlünü <gülüyor> Evet, Rabbini bildiği için, tanıdığı için, Rabbim Allah'tır dediği için gönlünü Allah'a ait kılmışsa, Allah'ın sevgisiyle gönlü dolmuşsa onun sevgisini kazarmak için, rızasını kazarmak için onun peşinden koşuyorsa o Allah'a olmuştur. Bu bir başlangıç sadece. Koşmak başlangıç. Niye koşuyoruz? Niye peşinden koşuyoruz? Elbette ki kavuşmak için. Kavuşunca evet, muradı gerçekleşmiş olur. Allah'ın da kulu üzerindeki muradı gerçekleşmiş olur. Allah kulu'nu kendine davet ediyor. Gel diyor. Öyle da ayet-i kerimede. Sana beni sorarlar. Ben yakınım. Beni davet edenin davetine icabet ederim. Bana dua edenin duasına icabet ederim. Söyle. Onlar da benim davetime icabet etsinler. Bana iman etsinler. evet Benim davetime icabet etsinler. Evet, nasıl icabet etsinler? Bana iman ederlerse davetime icabet etmiş olurlar. Evet iman edince, sevince ne olur? Sevince onu istiyorsun. Rabbimi görmek istiyorum diyorsun. Tanımak istiyorum diyorsun. Rabbimle muhatap olmak istiyorum diyorsun. İnsan Kendisini yaratan Rabbini görmek istemez mi? Cemalini müşahede etmek istemez mi? Sohbetini onunla yapmak istemez mi? İster. İman etmişse ister. Seviyorsa ister. Yok kendi nefsini seviyorsa, nefsi için seviyorsa bu durumda ne diyor? Bana cenneti versin yeter. Cennete şu şu nimetleri versin diyor. Bu iman değildir. Bu Allah'ı sevmek değildir. Bu nefsini sevmektir. Nefsi için Sevdiğini zannedip nimetleri için ibadet yapmaktır, kulluk yapmaktır. Nimetlere kulluk yapıyor demektir bu. Allah'ın üzerimizde hakkı vardır. Sevme hakkı. Evet. Sevince onu istiyorsun. İyâkena abdu ve yyâkenesta'in. Yalnız sana avdoluyoruz, oluyoruz. Yani yalnız seni istiyor. Senin peşinden, rızanın, sevginin peşinden koşuyoruz. İyâkenesta'in. <gülüyor> yalnız seni istian ediyoruz. Seni seviyoruz, sevdiğimiz için seni istiyoruz demektir. Senden yardım istiyoruz değil. Kim koydu kelimeyi oraya? Yardım diye bir kelime var mı orada? Yok. Allah'ı istemek herhalde birilerinin zoruna ağırına giriyor ki. Rabbini istemek. İşte olsa olsa herhalde yardım istemektir deniyor. Ne yardımı? Orada Allah böyle, söyle, böyle mi söyle, bunu böyle mi anla dedi? Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım isteriz. Yani bu meal, bu tefsir tefsir değildir, meal meal değildir. Bu Allah'ın vahyini, ayetini, Fatiha'yı tarif etmektir. İyyake na'budu veya iyyake Yalnız sana abd oluyor, seni seviyor, seni istiyoruz. İyyake <gülüyor> nestaîn. Seni istihan ediyoruz. Seni senden istiyoruz. Seni senden istiyoruz. Kul budur. İyâkena abdu ve yyâkena stâin dediyse o kuldur. İşte abdû budur. Abd olmuştur. Onu seviyor, onu istiyor çünkü. Onun sevgisini, rızasını istiyor. Allah'ın kendisine nefrettiği ruh sahibini istiyor. Bu kuru kuru bir istek değildir. Bunun bir karşılığının olması gerekir. Evet, nedir karşılığı? Karşılığı Allah'ın cemalini müşahededir. Allah'a dost olmaktır. Kendisini yaratan Rabbi ile muhatap olmaktır. Allah her anda kulunun gönlüne vahyeder. Bir de evet, özel olarak gönlüne vahyetmesi, hitap etmesi vardır. Allah ile aramızdaki perdeleri kaldırırsak, evet bunun böyle olduğunu bütün şiddetiyle tadarız. Eğer bunun bir karşılığı yoksa, neden Allah kulunu Kurudan bunu istettirsin. Beni istedirsin. Bizi azap etmek için mi? Haşa. Kavşamadığımız bir sevgiliyi neden istiyoruz? Neden isteyelim yani? Neden Allah istettirsin? Yalnız seni seviyorum, yalnız seni istiyorum. Neden bunu dedirsin? Seven sevdiğini ister. Bunun bir kuldan yana olan tarafı vardır, bir Allah'tan yana olan tarafı vardır. Kul kendinden yana olan tarafı gereğini yerine getirirse Allah da Rab olarak ona muamele eder, kendisinden yana olanları yerine getirir. Nasıl? Allah ile konuşmak mı istiyorsun? Rabbin seninle konuşur mu istiyorsun? Bu durumda yapman gereken şey önce senin Allah ile konuşman gerekir. Senin Rabbinle konuşman gerekir. Namazı kılarken bile Allah ile konuşmuyoruz. Bir takım böyle hareketlerden ibaret zannediyoruz. İşte şöyle yapacaksın, elini şöyle bağlayacaksın, şöyle secdeye bakacaksın. Buna zahiri şey. Senin Rabbinle konuşman gerekir. Senin Fatiha ile Rabbinle konuşman gerekir. İyeken abdu veyeken estayin derken bunu direkt Allah'a söylemen gerekir. Evet, yalnız sana abd oluyoruz ve yalnız seni istiyoruz. Bunu direkt Allah'a söylüyorsun, söylemen gerekir. Allah seninle konuştuğunu istiyorsan, senin Allah ile konuşman gerekir. Her anda halini Rabbine arz etmen gerekir, sohbetini onunla yapman gerekir. Her ne olursa olsun, ya Rabbi bunu nasıl yapayım, nasıl yapsam seversin deyip öyle o işi yapman gerekir. Konuşurken, birileri konuşurken Ya Rabbi nasıl cevap vereyim deyip evet, zaten onu böyle gönlünden geçirdiğinde Allah sana ne söylemen gerektiğini söyler. Gönlüne vahyeder. Hangi sözden razıdır? Onu senin gönlüne vahyeder. Rabbini görmek mi istiyorsun? Cemalini müşahede etmek mi istiyorsun? Bütün varlıkta kendi üzerinde Allah'ın kudretini görmeye çalışman gerekir. Allah'ın melikliğini müşahede etmen gerekir ki... Allah her anda her şeyi sevk ve idare ediyor. Mülkünün maliki O'dur. Hükümran olan O'dur. İşi yapan O'dur. İmtihanlara tabi tutan O'dur. Kullarına kazanma imkânı veren O'dur. Her şeyi bir ayet gibi, bir kitap gibi okuman gerekir. Evet, Allah her şeye ayet diyor. Ay'a, güneş'e, yıldızlara yere, toprağa, insana, ayet olmayan bir şey yok. Hepsini bir ayet olarak okuman gerekir. Allah'ın bir ayeti, yani Allah'ın isimlerini, güzelliğini gösteren bir ayet olarak okuman gerekir. Bununla beraber, her olayda, bütün olaylarda, bütün hayatın içinde her ne varsa, hepsini Allah'tan bir muamele olarak, bir imtihan olarak Ayet olarak onu okuman gerekir. Rabbim bu anda bunu böyle takdir etmekle, böyle bunu yaratmakla mutlaka benden bir şey istiyor. Kazanmam için benden bir şey istiyor. Ne yapmam lazım deyip o olayı, o meseleyi okuman gerekir. Ne yaptın? Allah'ın kudretini müşahede ediyorsun. Allah'ın hikmetini, hikmetle muamelesini müşahede ediyorsun. Yani sen Allah'ın fiillerini müşahede etmeden isimlerini müşahede edemezsin. İsimlerini müşahede etmeden onun sıfatlarını müşahede edemiyorsun. Sıfatlarını müşahede etmeden zatını müşahede edemezsin. Hepsi safa safadır ve bu senin elindeki bir şeydir. Önce en aşağıdan okumaya başlaman gerekir. Gerisi gelir. Sen o adımı attıkça Allah seni çeker. Zaten gördükçe ona aşık oluyorsun. Onun ne kadar muhabbetle hayırla, rahmetle muamele ettiğini müşahede ediyorsun. Seni ne kadar sevdiğini görüyorsun. Kullarını ne kadar sevdiğini, nasıl cennete davet ettiğini görüyorsun artık. Evet, burayı gördükçe, müşahede ettikçe evet, Rabbini bir daha aşık oluyorsun. Ve bu sevgi seni taşıyor yukarı doğru. Evet, sonra sonra Allah'ın güzelliğini kendi üzerinde müşahede etmeye devam edersin. İsimleri tecelli etmeye başlar. Evet. Yavaş yavaş kendi hakikatine doğru böyle ilerliyorsun. Yoksa böyle kendi kendine hiçbir şey olmaz. Evet. insanın Allah'ın kendisini ne için yarattığını bilmesi gerekir. İşte bunun için. Kendini bilsin. Kendini bulsun. Kendini tanısın. Dolayısıyla Rabbini bilsin. Rabbini bulsun, Rabbini tanıyıp bulsun diyedir. Evet. Onun için söylüyoruz. Evet. Rahmetli hocam söylemişti o ne? Evet. İş, yol, üç adımdır. Bilmek, bulmak ve olmak demişti. Önce bilmemiz gerekir. Sonra bulmamız gerekir. Bulmak, biraz önce söylediğim başlangıç itibarıyla her şeyi bir ayet olarak Okuduğumuzda Allah'ın kudretini orada buluyoruz. Sonra olmak, sonra o güzelliği Allah'ın el esmaları hüsnası üzerinde tecelli eder. Evet. Sonra olmak, Allah'ın kendisine nefettiği ruh olmak, kendi hakikatine ermek. Dolayısıyla evet, o hakikatle hakikatinin aşık olduğu Rabbin'e vasıl olmak, Rabbiyle beraber olmak. Evet. efendim bir izleyicimiz efendim şirkin imanımıza karışıp karışmadığını nasıl anlarız selamlar hürmetler efendim evet. Allah ait kerimede onlar imanlarına şirki karıştırmadan iman etmezler buyurdu şirk karışmış bir iman tarif olmuş bir imandır o iman, iman olmaktan çıkar. Yani biraz iman edeyim, biraz şirk işleyeyim. Müşriklerde de aynen böyleydi zaten. Allah'a iman ediyor. Allah buyurdu öyle ayet-i kerimede. Onlara sorsan, gökleri kim yarattı? Allah derler. Yerleri kim yarattı? Allah. Sizi kim yarattı? Allah. Rızkınızı kim veriyor? Allah derler. Söyle onlara, o zaman nasıl döndürüyorsunuz, nasıl Allah'a şirk koşuyorsunuz dedi. Evet, imana şirk karıştırmak böyle bir şeydir. Bu şirki nereden karıştırıyoruz? Allah'ı bilmediğimiz için, tanımadığımız için. Bilmeyince, tanımayınca iman etmemiz mümkün değildir. Allah'ın herhangi bir ismini ismine iman etmesek, anlamasak o isimde Allah'a şirk koşarız. Evet. El Esma hüsna, evet 99 tanedir. Bu isimlerden bir tanesini bilmesek anlamasak, onun yerine kendi vehmimizi, zannımızı koyarız. Dolayısıyla kendi nefsimizi, kendi ilmimizi, bilgimizi ya da şeytanın verdiği vesveseyi orada, o isimde Allah'a şirk koşarız. Bir de isimde aşırı gitmemek vardır. Dengede olmak vardır. Bir isimde aşırı gittiğimizde onun karşıtı olan bir ismini isminin sınırını çiğnemiş oluyoruz çünkü. Bu her konuda böyledir. Diyelim ki rahmette aşırı gittik. Aşırı gidersek ne olur? Aşırı gidersek zulmetmiş oluruz. Onun dengede olması gerekir. Diyelim ki biri yanlış yapıyor, yanlış alışkanlıkları vardır, ters tarafa gidiyor. Kendi çocukumuz. Ona rahmet ettiğimiz için bir şey olmaz diyelim. Böyle yapsın. Bunu çok seviyor, ya, bırak öyle yapsın desek. Ne yapmış oluruz? Rahmette aşırı gitmiş olduk. Buna beraber Allah'ın hadi isminin sınırını çiğnedik. Hidayete çekmedik onu. Hidayetin sınırını geçmiş. Allah'ın koyduğu sınırı aşmış orada. Başka bir isimde zulmettik. O isimlerin, bütün isimlerin bir de dengede olması gerekir. İnsan, kendi kendine bu dengeyi sağlayabilir mi? Kesinlikle hayır. Bu isimlerde dengede olabilmek için onun veli olması gerekir. Velayetten aşağısı kurtarmaz. Gene de arada sallansa bile dengede durmaya çalışır veli. Tamamen dengeleyemez ama dengede durmaya çalışır. Bunun için mutlaka bir müşid-i tabi olup bu dengeyi onunla sağlamak gerekir. Evet. Neydi soru? Efendim şirkin imana karışmasıyla arkadaşlar. Evet. Şirkin imana karışması. Allah'ın evet söyledi, bir ismini bilmeyince şirke düşer. Orada imanına şirki karıştırır. Onun için ısrarla ne diyoruz? Herkesin el esmaül hüsna'yı Allah'ın isimlerini Allah'ın vahyinden, Kur'an'dan öğrenmesi gerekir. Bunun için el esmaül hüsna sohbetlerimiz vardır. Allah'ın 99 ismini anlatmışız. Ee, i̇nşallah kitaba da dönüşmüş hali yakında şöyle bir hafta on gün içinde baskıdan çıkar. Onu da kardeşlerimize hediye ederiz. Rabbimizi kendini tanıttığı gibi tanımamız gerekir ki şirke düşmeyelim, imanımıza şirki karıştırmayalım, bulaştırmayalım. Bulaştırırken nefsimizi Allah'a şirk koşmuş oluyoruz. Allah şirk karışmış imanı da kabul etmez. Nasıl ki temiz bir tas suya, bir damla İdrar düşerse o bir tas suyun hepsi haram olmuş olur mu? Haram oldu. O ne içilir ne de onunla temizlik yapılır. Yaparsa ne olur? Yaparsa sadece kendini kirletmiş olur. İman da öyledir. İman yoksa o tahrif olmuş, o şirk karışmış imanıyla ibadet yaparken o ibadeti onu Allah'a yaklaştırmak yerine Allah'tan uzaklaştırır. O ibadetiyle bir de şirke düşer. Ben diyor işte şöyle ibadet yapıyorum, diğer insanlar da şöyle yanlış yapıyor, ben onlardan iyiyim. Bitti, i̇şi bitti. Bir insanın kendini başkalarından üstün görmesi günah olarak ona yeter. Yani cehenneme gitmesi için yeterlidir. Hepimizin ağlayıp feryat etmemiz gerekir. Ben Rabbime layıkıyla kul olamadım, abd olamadım diye. Ben Rabbimi layıkıyla tesbih edemedim, Rabbime hamd edemedim, Rabbimi tekbir edemedim, Rabbime şükredemedim diye. Hepimiz bunu biliyoruz. Halimiz böyleyken nasıl kendimizi başkalarından üstün gör ve hastalığına düşüyoruz? Bu nefsin hastalığı, bu şeytanın verdiği sözeyle düştüğümüz hastalıktır bu. Allah bizi huzura alırsa bize başkalarını sormaz. Faranca hakkında ne düşünüyorsun diye sormaz. Farancalar nasıl diye sormaz. Sen ne yaptın diye sorar. Sen kimsin diye sorar. Ben kimim diye sorar. Beni tanıyor musun? Anlat bakayım. Kendini tanıyor musun? Anlat bakayım kimsin sen? Eğer biri kendini bilmeliyse zaten Rabbini bilmez. Kendini bilmiyorsa, Rabbini bilmiyorsa, o neyin peşinden koşuyor? Evet. Efendim, programımızın da sonuna gelmişiz. İzleyenimizin bir sorusu da inşallah. Bitirelim. Evet. Efendim, Rabbim dünyada da ahirette de sizinle beraber olmayı nasip etsin an teskiye olmuş bir nefis ile olmamış bir nefis arasında en açık fark nedir? Teskiye olmuş bir nefis ile teskiye olmamış bir nefis arasındaki fark. Teskiye olmamış bir nefis, temizlenmemiş bir nefis. Teskiye küfürden, şirkten, nifaktan teskiye'dir. Günahtan, yanlıştan, hatadan teskiye'dir. Teskiye olmamış bir nefis kibirlidir. Buna beraber haset ediyor, nefret ediyor, kıskanıyor, kendini beğendiği için başkalarını küçümsüyor. küçümsediği için bu artık gönlünden, nefsinden e, dirine yansıyor, ameline yansıyor. Nasıl yansıyor? Dedikodu yapıyor, gıybet yapıyor, iftira atıyor, İnsanları eleştirip çekiştiriyor, küçümsüyor. Böyle yaparken günü büyüklendiğini zannediyor. Büy zannediyor. Kendini büyük göstermeye çalışıyor. Riyakar bir. Riya yapıyor. Gösteriş yapıyor. İbadeti bile yaparken insanlar görsün, beni öfsün diye yapıyor. Derdi Rabbim ne der? Değildir. İnsanlar ne der? Derdi böyledir. Bu Teskie olmamış bir nefistir. Nefis teskie olmadığı için şeytanın verdiği bu sese kapılıyor. Şeytanın peşinden gidiyor. Hatta kendisi de bunun farkında oluyor. Ne diyor? Şeytan bana bu sesi verdi. Ya da ben nefsime güç yetiremedim diyor. Kendime hakim olamadım. Teskie olmamış ya. Teskie olmuş bir nefis, temizlenmiş bir nefis, evet. Nur olmuş, nurlanmış bir nefistir. Allah'a iman etmiş, Allah'ın rızasını isteyen nefistir. Öteki dünyayı istiyor, öteki insanların kendisini övmesini istiyor, sevmesini, takdir etmesini istiyor. Yüksek makamlar istiyor. Evet Tezki olmuş nefis Rabbini istiyor. Rabbine abdolmak için çaba gayret sarf ediyor. Fedakarlık yapıyor. Evet. Bununla beraber Allah'tan razı olmuş nefis. Rabbi kendisine nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun ona itiraz etmiyor. Boynunu büküyor. Bu bana gereklidir. Bunu hak ettim diyor. Rabbim rahmetiyle bana muamele ediyor. Beni temizliyor diyor. Rabbine boyun bükmüş nefis. Bununla beraber tezke olmuş nefis. Rabbinin rızasını gözetiyor. Rabbini görüyor, başka bir şey de görmüyor. Rabbini dinliyor, başka bir şey de dinlemiyor. Her anda Rabbim benden ne istiyor deyip hayatı öyle yaşıyor. Çabasını, gayretini öyle sarf ediyor. Bununla beraber Allah'a aşık nefis. Maşukunu istiyor. Evet. Rabbim bir kere bana kurum desin. Karşılığında ne varsa ona razıyım diyen nefis. Tezkiye olmuş nefis. Evet. Ben son olarak söylemek isterim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi bütün kardeşlerimizin üzerine olsun. Amin. Bütün müminlerin, Müslümanların üzerine olsun. Allah bizi şeytana uyanlardan, tabi olanlardan, şeytanın Adımlarına uyanlardan eylemesin. Amin. Şeytana abd olanlardan, kul olanlardan eylemesin. Amin. Allah bizi Allah'a abd olup, Allah'a aşık olanlardan, Allah'ın rızasını gözetenlerden eylesin. Amin. Hayatını Allah yolunda kurban edenlerden eylesin. Amin. Allah bizi bir ve beraber eylesin. Bizi Amin. kardeş eylesin. Amin. Birbirini Allah için seven, birbirini... Allah'a davet eden, cennete davet eden, birbirine rahmet olan, nimet olan, ikram olan kullarından eylesin inşallah. Amin. Allah bizi birbirimize cennete vesile olan kullarından eylesin. Birbirine cennet olanlardan eylesin. Amin. Birbirine cehennem olanlardan eylemesin. Azap Amin. olanlardan eylemesin. Kan, gözyaşı olanlardan eylemesin. Amin. Allah bizi Amin. huzurunda mahcup eylemesin inşallah. Amin efendim çok teşekkür ederiz. teşekkür ederiz sevgili izleyenlerimiz inşallah bir sonraki programımızda efendimizle kaldığımız yerden devam ederiz buluşuncaya kadar hoşçakalın, esen kalın bizi yaratan Rabbimize emanet olunuz efendim